Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Değerli müminler Fatiha suresinin malini ve tefsirini yapmaya devam edeceğiz. En son dersimizde اِهْدِنَ السُرَاطَ الْمُسْتَق۪يمِ ayetinde kalmış idik. اِهْدِنَ السُرَاطَ الْمُسْتَق۪يمِ ayetini anlamak için daha önceki ayeti kerimelere de kısa bir Göz atmamız lazım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd sadece alemleri var eden, yaratan, alemler içerisinde yaratmış olduğu varlıkları kollayan, yaşatan, rızıklandıran, Allah'a ait olmalıdır. Allah'a aittir. Birileri bir düşünen, akleden bir varlık şayet yararlanmış olduğu nimete, nimetlere, etrafında görmüş olduğu nimetlere teşekkür edecekse bu teşekkürü Allah'a yönelmelidir. Neden? Sahibi Allah, yaratanı Allah, vereni Allah. Bu bir kulluk görevidir, bir insanlık görevidir. Bu nankör olmamanın gereğidir. Bu Allah'ın razı olması için şarttır. Teşekkür etmek. Dil ile değil, gerçek teşekkür sadece dil ile olan sana şükürler olsun Ya Rabbi manasında, sana hamdolsun Ya Rabbi manasında bir lafızdan bir ibareden ibaret değildir. Gerçek teşekkür <gülüyor> hal teşekkürüdür. Hal fikir inanç, aksiyon fiil, yaşantı insanın yaşamına yansıyan şükraniyet duygusu insanın yaşamına yansıyan itaat duygusu. Allah'ı tanıma, bilme. Allah'ı sevme, onu sayma. Teşekkür budur. Yoksa etrafta binlerce Türkçe bilen insanlar var ya. Her insan her kendi dilinde teşekkür etmesini biliyor. Şükürler olsun, teşekkür ederim ya Rabbi diyor ama hayatına baktığınız zaman hayatı isyan dolu Nankörlük dolu, günah dolu, günah bataklığına batmış gidiyor ama dilinde teşekkür var. Bu bir tezat teşkil ediyor. İnsanın özüyle sözü veya sözüyle özü bir olmalıdır. Biz gerçekten Allah'a teşekkür eden, şükreden kullar isek, hayatımızda, uygulamalarımızda, yaşantımızda, fiiliyatımızda, düşüncemizde, aksiyonumuzda bunu belgelememiz lazım. Bunu gerçekten samimi olduğumuzu göstermemiz lazım hayatımızda. O yüzden gerçek teşekkür, şükür, hamd insanın Rabbini bilmesi, onu sevmesi, onu sayması, ona itaat etmesidir, ona boyun bükmesidir. Bu. Bunu bileceğiz. Yoksa şükredenlerden olmayız. Errahmanir Rahim o Rahmandır, Rahim'dir. Malikevmiddin o hesap gününün sahibidir. Orada sözü geçecek olan odur, hakim odur, karar me mekanizmasını o çalıştırır, kararı veren odur, uygulattıran odur, emir sahibi odur, iktidar ve otorite sahibi odur. Onun sözü geçer. Şefaatçilerin şefaatinin Allah izin vermedikçe geçerli olmadığı bir yer. Din günü, hesap günü. İyyake nabudu ve iyyake nestaîn. Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz diye bir dua örneği Allahu Teala burada sunuyor ki bu da tevhidin esasıdır. İhdinas sıratal müstakîm. 5 ayeti kelime de diyoruz ki ancak sana kulluk eder ancak senden yardım dileriz diyoruz altı ayt kelimede İdine surat al bize doğru yolu göster doğru yola bizi ilet hidayetini bize göster hidayetini bize nasip eyle diye duamızı devam ettiriyoruz Allah kulunun ağzından Dua ediyor. Yani kulun, işte örnek dua, örnek yalvarış, örnek yakarış, bunlarla Rabbine yalvar. Bu bir örnektir. Aynı zamanda burada da kulun nasıl yaşaması gerektiğine dair emirler, direktifler var. Tevhidinin, inancının nasıl olması gerektiğine dair emirler, direktifler, ilkeler var, esaslar var. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Adeta Allahu Teala burada diyor ki, evet sen sadece Allah'a kul olmak isteyebilirsin, sadece ondan yardım istemek durumunda olabilirsin, niyetin, hedefin, gayen bu olabilir. Ancak şeytan ve onun dostları rahat durmayacaklar, senin bilgi darcığınla oynayacaklar ve seni belki de bilemediğin yollardan Anlayamadığın bir Şekilde Seni dalalete düşürebilecekler Öyleyse Burada da Seni dalalete sapıkla Düşürmek isteyen Otoritelerin, güçlerin Heva hevesin yanında Sen tehlikedesin Öyleyse sen Burada hemen Rabbinden yardım iste De ki İhdina sıratel müstakim Ey Rabbimiz, ey alemlerin Rabbi, doğru yolunu bize göster, doğru yolundan bizi ayırma. Bize hidayet yolunu göster diye dua edin. Dua edin ne demek? Yardım isteyin demek, yalvarın yakarın demek. O nimeti senden istiyorum ya Rabbi, ben zayıfım, onu başaramayabilirim, sen bana yardım et demek. Evet, biz burada eğer gerçekten hidayet yolu üzerinde şaşırmadan, Devam etmek istiyorsak değerli kardeşlerim, hidayet yolu üzerinde olmayı da Rabbimizden dilememiz lazım ki Fatiha suresinde bunu biz diliyoruz. Ancak manasını bilmediğimiz için çoğu Fatiha suresinde neler oluyor, neler gidiyor, ne söyleniyor, ne ifade ediliyor, hangi ilkeler, inanç esasları, tevhidi esaslar açıklanıyor, bunun farkında olmayabiliyoruz. Öyleyse büyük bir gerekliliktir, büyük bir zarurettir Fatiha Suresi'nin manasını öğrenmek. O yüzden belki biz biraz bu konuda hizmet edebiliriz diye burada Fatiha Suresi'ni anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki gelen cemaatimizden kaç kişi duyacak, kaç kişi anlayacak? yani derslerimiz tabii ki sürekli burada çarşamba perşembe, çarşamba tefsir, perşembe hadis-i şerif. Ancak katılımlarımız az. İnşallah eşinize, dostunuza bu derslerimizin varlığını haberdar ediniz. Bütün insanlar elden geldiği kadar bu derslerden istifade etsinler. Men delle ala hayrin fehuve kefa'ilihi. Peygamberimiz diyor, kim bir hayra insanı götürürse, ona sebep olursa o hayrı işlemiş gibidir o insan diyor. Ve ecir almak için sevap almak için eşimizi, dostumuzu bay bayan ayrım yapmadan bu derslerimize katılmaya davet edelim. Yani bu derslerde aslında iyi şeyler söylüyoruz. Kur'an'ın manasını anlatmaya çalışıyoruz. Camilerimizin dolması lazım. Dolmuyor tabii. Bu da bir eksiklik. Bu eksikliği hep beraber gidermek için adımlar atalım değerli kardeşlerim. İhdina sıratul müstakim diye dua edeceğiz. Rabbimize yalvaracağız. Rabbim senin doğru yolun öyle bir yol ki bazen şeytan ve onun avanesi işte Allah'ın istediği yol bu yoldur gel buradan diyor. Biz de gidiyoruz. Ama kanmış oluyoruz bizi kandırıyor. Yanlış yola bizi doğru yol diye götürüyor. Biz de buna kanıyoruz. O zaman Rabbim kaybı bilen sensin. Benim hangi yola saptığımı gören sensin. Hak diye Tutmuş olduğum batılı bilen ve gören sensin. Ya Rabbi sen katından bir yardım göndererek. Ben böyle bir hata içerisinde olduğum zaman gerek fiil olarak gerek ibadet konusunda gerek yalvarış konusunda gerek normal gidişat konusunda benim böyle bir hatamı sen gördüğün zaman Ya Rabbi bir vesileyle sen beni o yanlışlıktan al razı olduğun hidayet yoluna ile doğru yolu bana göster Ya Rabbi. Diye dua ediyoruz işte biz burada. İhtin asrât alim derken, doğru yolunu bize göster yarabbi derken, bunu söylüyoruz. Çünkü şeytan Allah'ın laneti üzerine olsun ve onun avanesi sağ tarafımızdan gelir, sol tarafımızdan gelir, önümüzden gelir, arkamızdan gelir. Şeytan ben senin düşmanım demez. Ben senin dostunum der. Ben senin kötülüğünü istiyorum da demez. Ben senin iyiliğini istiyorum der. Şeytan böyle kandırıyor. Şeytan ve abanesi insanları böyle kandırıyor. Ya ne olacak? Şunu da yapsam bir şey olmaz. Şu basit bir hatadır. Evet hatadır ama çok basittir yani. Bunu yaparsın bir tövbe edersin iş biter gibi. Bir takım kandırma girişimiyle bizi... Doğru yoldan, hidayet yolundan şeytan ve abanesi alıkoyuyor, engelliyor. Çünkü şeytan bu konuda bir söz verdi, bir ahit verdi. Ne dedi? Ben de senin kullarını doğru yoldan saptıracağım, doğru yolun üzerine, doğru yolunun üzerine oturacağım. O doğru yolda giden yolcularına diyeceğim ki, ya niye buradan gidiyorsunuz? Neden? Bak şu dünya çok güzel. Dünyadan nasibinizi almıyorsunuz. Bak nefsiniz var, gençliğiniz var. Şöyle yapsanız daha iyi olmaz mı? Şöyle yapsanız hele mesela bir genç kıza aynanın karşısında geçtiği zaman şeytan diyor bak ne güzelsin, saçların ne güzel. Sen bu güzelliğini dışarıda, sokakta, pazarda sergilemiş olsan İnsanlar sana hayran kalsa ne iyi olur. E o da tabi bu vesveseye inanarak ne yapıyor? Aynanın karşısında cilalanıyor, boyanıyor, parfümleniyor, açık saçık bir takım kıyafetler, çekici kıyafetler giyerek sokağa çıkıyor. Bu nedir? Bu şeytanın kandırmasıdır işte. Şeytan ona ben senin düşmanın diye gelmiyor. Diyor ki ben senin dostunum şöyle yaparsan inan çok Bugün, bugünden çok zevk alacaksın. Gününü gün edeceksin. Bugün dop dolu geçecek. Çok harika işlerle karşı karşıya geleceksin. Harika fırsatlarla karşı karşıya geleceksin. İnsanların övgüsüne mazhar olacaksın. İnsanlar senin güzelliğini dilden dile konuşacaklar. İnsanlar belki de senin bu güzelliğine meftun olacaklar. Ve senin şöhretin diyarları bulacak, her tarafa iletilecek. Ve Şanı, şöhreti dünyanın öbür ucuna kadar ulaşmış bir büyük insan olacaksın kandırmacasıyla genç kızlarımızı, genç erkeklerimizi özellikle şeytan bu kapıdan kandırıyor. Yani orta yaşlarımızı, olgun yaşta olanlarımız da onlara göre bir takım şeylerle kandırıyor. Şeytanın her cephede o cephedeki düşmanına yönelik kullanacağı değişik silahlar vardır. Dünyayı sevene, dünyayı se önüne yem atarak kandırır onu. Parayı sevene, parayla ilgili konularla onu kandırır. Zevkinin sefasını sevene, zevk sefa kapısından gelerek onu kandırır. Tembelliği sevene, tembellik kapısından gelerek onu kandırır. Her bir kapıda onun kendine göre silahları var. İbadeti sevene de ayrı bir silahı vardır. Der ki, ya çok ibadet ediyorsun. Allah seni o kadar seviyor ki, az dinlensen şöyle var ya, hiçbir şey olmaz. Zaten Allah senin niyetini biliyor. Sen çok büyük bir adamsın. Yapmış olduğun bu ibadetlerle Allah katındaki makamın çok yükseldi. Hele biraz şöyle kendine fazla eziyet etme. Allah zaten, zaten seni o kadar seviyor ki, sen bu kadar gayret edince, bu kadar kendini yorunca üzülüyor Allahu Teala diyor. Ve bu şekilde onun ibadetlerinden biraz geri kalmasını ibadetlerini azaltmasını istiyor. Çalışkanlığını biraz azaltmasını istiyor. Ve bu şekilde onu kandırabiliyor. Şeytanın dediğimiz gibi düşmanı olan insan gruplarından her birine yönelik geliştirmiş olduğu uygun silahları vardır. Bu silahları kullanır, her kişiye ayrı kapıdan gelir, her kişiye ayrı yönden yaklaşır. Kimine sağ taraftan, kimine sol taraftan, kimine arkasından, kimine önünden yaklaşır. O yüzden bu konularda dikkatli olmak lazım. Ne kadar dikkatli de olsak belki başaramayabiliriz. O zaman devreye Allah'ın yardımını istemek giriyor. Devreye Allah'ın yardımını isteyeceğiz. Ne? Nasıl? Fatiha suresinde hepimiz biliyoruz. İhdina sırafal müstakim. Ya Rabbim, doğru yoluna bizi ilet, doğru yolundan bizi ayırma diye yalvarıyoruz Allah'a, yardım istiyoruz ondan. İşte bu, bütün gayretimizden sonra yapmamız gereken bir dua. Ya Rabbi, niyetim salih. Gayretim de var, azmim de var, sabrım da var. Ancak bunlar yeterli olmayabilir. Ya Rabbi, yine senin yardımına, İhtiyacım var. Ya Rabbi yanılmayan bir sensin. Kaybı bilen bir sensin. Sen bana yardım et diye işte burada yardım istiyoruz Allah'tan. Fatiha suresi ne kadar güzel görüyorsunuz. Ne kadar güzel bir şeyler söylüyoruz Fatiha suresinde. Değil mi? Ama biraz tembellik ediyoruz da bunun manasını ezberlemiyoruz. Manasını ezberleyip düşünmek lazım. Elhamdülillahi Rabbi'l Alemin dediğimiz zaman ne söylüyoruz acaba? Onu zihnimizden geçirmemiz lazım. Böyle olmazsa ondan yeterli gıdayı verimi alamaz. Şimdi aramızda çiftlik yapanlar var. E sen tohumu rastgele at. Efendim, tarlayı hazırlama. Tohumu rastgele at, bakım da yapma. Ne olacak o? Daha sonra bakarsın ki ormana dönmüş. Bir şey olmaz mı? Ama bakacaksın, itina, itina, to, tohumu uygun bir zemine bırakacak. Zemin hazırlanmış, sürülmüş, tırmıklanmış, efendim, mevsimi, kıvamı, yağmur öncesi, yağmur sonrası. Bütün bunlara dikkat ediyorsun. İlaçlamasına, şunla, bunla. Daha sonra bir mahsul ortaya çıkıyor. Ona göz müben gibi bakıyorsun. Onu görünce Seviniyorsun ha Demek bak bir mahsulü elde etmek için ne kadar gayret sarf ediyorsun? O mahsulün güzel bir şekilde ortaya çıkması için ne kadar büyük gayretler sarf ediyorsun? Ve duayı da elden bırakmıyorsun. Ey Rabbim veren de sen, sensin, alan da sen. Bu mahsulümü bereketli eyle ya Rabbi. Güzel eyle ya Rabbi Diye dua da ediyorsun. En sonunda bu dua mühürüyle de bu gayretlerini perçinliyorsun. Dua mühürü. Kullanıyorsun. O yüzden bu Tıpkı bir çiftçinin tarlasına yapmış olduğu bu e, hizmeti gibi insan kendi kalbindeki imanına hizmet etmelidir. Allah ile olan münasebetlerine hizmet etmelidir. Allah ile olan münasebeti gerçekten sadakat ölçülerine uyuyor mu, uymuyor mu buna bakmalıdır. Allah ile olan münasebeti samimi midir? içten midir? Yürekten midir? Bu Münasebette ciddiyet var mıdır? Gayret var mıdır? Azim var mıdır? Sabır var mıdır? Varsa ne ölçülerde vardır? Hangi rüzgar bizi Allah yolundan bir tarafa savurmaya muktedir olabilir? Az esen bir rüzgar mı? Orta derecede çok şiddetli. Bazılarımıza ufak bir musibet gelse o ver yansına diyoruz. Ya bu musibet musibet seni denemek için Allah tarafından verildi. E sabret. Allah'ım beni imtihan ediyorsun. Bana düşen sabır etmektir. Her halükarda iyi günde kötü günde sana şükretmektir ya Rabbi benim görevim. Diyebilmemiz lazım iken ne yapıyoruz? Allah'ım bu belayı bana niye verdi? Ben bu belanın altından kalkamam. Ne yapıyoruz? Bir, bir isyan. Bir isyan içerisinde oluyoruz bazı cenazelere gideriz ağlayanlar görürsünüz acayip ağlayanlar ağıt yakanlar görürsünüz bazıları bu ağıtlarında isyana girerler Allah'ım benim eşimdi sevdiğimdi niye elimden aldın niye bunu vefat ettirdin ben bunu çok seviyordum yani itiraz sabır yok Bak burada ufak bir rüzgar, hak yoldan bu musibet sahibini saptırmış oldu. Hani insanın bir yakınının sevdiğinin ölmesi bir musibettir. Bu musibet esnasında bize düşen sabırdır. Çünkü ölüm hak, doğum gibi hak, Allah'ın emri vaki olmuştur. Allah'ın emri vaki olduğu diye Allah'a itiraz etmek, imanlı bir insanın yapacağı iş değil. O yüzden biz her zaman her zaman çeşitli musibetler karşısında imani noktadan sağa sola savrulma tehlikesine karşın bütün gayretlerimizi yerine getirdikten sonra dua ile bu gayretlerimizi perçinleyeceğiz. İhdina sıratel muskakim Rabbim beni doğru yoldan ayırma. Musibet gelir doğru yoldan ayrılırım. Sabredemeyeceğim bir şey olur doğru yoldan ayrılırım ben. Ben zayıfım. Ben güçsüzüm. Senin yardımın olmazsa hak yolda ilelebet ciddi bir şekilde azimli gayetli bir şekilde yürüyemem, yürüyemem ben. O yüzden senin yardımına ihtiyacım var diye ne yapıyoruz? 5 vakit namazda her rekatında bu yalvarışı yapıyoruz. İhdinas almış müstakim. Bize doğru yolu göster. Bizi doğru yolda sabit kıl. Bizi doğru yoldan ayırma ya Rabbi diye ne yapıyoruz? Yalvarıyoruz. Ne güzel yapıyoruz. Doğru yapıyoruz ama bunu bilerek yapmak lazım, samimi olarak yapmak lazım, manasını bilerek yapmak lazım. Ben okudum, Allah anlasın yok. Sen okuduğunu anlamak için gayretli ol. Çok zor değil Fatiha Suresinin manasını bilmek. Çok zor değil. Bir telefon alıyorsun, kullanım kılavuzuna bakıyorsun saatlerce. Bu telefon nasıl kullanılıyor? Hangi tuş, ne işe yarıyor? Bakıyorsun. Yahu bu Kur'anı Kerim, bu Fatiha Suresi almış olduğun bir telefon kadar önemsiz mi? Telefonun rehberini okuyorsun da fa, bu Fatiha suresinin manasının rehberini neden okumuyorsun? Bu Kur'an'ı neden okumuyorsun? Almış olduğun basit